Meo Voto Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün yine 2010'da çokça konuşulan ve buraya devredilen bir temel konuyu milliyetçilik konusunu... konuşalım demiştik. ve evet. Milliyetçilik ve siyasi kültürde makyavelizm. Evet. Başlayalım hemen. Evet, <gülüyor> Sorusuz başlıkla başlamış olalım. <gülüyor> evet tabii neden bunu konuşalım istedik? Zaten Türkiye'de bunu yaşıyor. Adını illa diye çirik şeklinde koymak da gerekmiyor. Galiba Türkiye'de adını koymaya gerek olmadan En yaygın ve en olağan yaşanan şeylerden biridir bu midiliçilik. Özellikle tabii Detekanın Bu Diyarbakır'daki çalıştayda açıkladığı dioktik özeklik projesi, ondan önce gündeme gelen iki dillilik iki dilli hayat çalışmaları hemen bir bir tepkiye yol açar gibi görünüyor. Ben bir bir tepkiye yol açıyor. Sözünü özellikle kullanmıyorum çünkü belli siyasi çevrelerde ve medyanın belli kesimlerinde hakikaten bir tepki oluşuyor. Ve bu tepki de sanki halkın Türklerin infialiymiş gibi tırnak içinde, Türklerin infialiymiş gibi gösteriliyor. Ve ben bundan hiç emin olamıyorum. Habur sonrasında ortaya çıkan tablo açısından da aynı şeyi söylemiştim o zaman konuşmuştum. Evet. Yani onun bir şişirme. tepki bir balon kısmen tabii tamamen değil. Yani büyük bir kısmı ya da önemsiz sayılmayacak bir kısmı balon gibi geliyor. Ki bana. o zaman o tepki verenler de şu anda bu tepki verenler de aynı kişiler. Böyle de bir kesim kümesinden de bahsetmek mümkün. Bu doğru abi. Ama şöyle demek istiyorum. Neden şişirme diyoruz? Onlar da o zaman sanki Türkiye'nin büyük bir kısmı batının ya da Türklerin hani Kürt olmayanların büyük bir kısmı ya da tamamı infial gibi verdiler oysa e, referandumda gördük ki o çok infialde olduğu söylenen illerden bile e, açıkça Kürt sorunu konuşmasına rağmen e, AKP'nin seçim şey referandum kampanyasında e, bunu açıkça konuşmasına rağmen gene de Destek çıktı yani evet oyu çıktı yani AKP bir türlü destekledi MHP geriledi. Şimdi o nedenle ben hani Habur'un bir Habur üzerinde ortaya konan tepkilerin bir şişirme olduğunu bir kısmının şişirme olduğunu şimdi de aynı şekilde pompalandığını düşünüyorum. Ama işin ilginç yanı belli semboller, belli sözler, söz konusu olduğunda Türkiye'de itiraz kabiliyeti çok birden zayıflıyor. Mesela tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek dil dendiği zaman ama kimse ağzını açamıyor. Ee, buna benzer çok örnek yaşıyoruz. Eğer e, milliyetçiliği ifade eden semboller veya sözler beni bir kesim tarafından yüksek sesle sahipleniyor veya dillendiriliyorsa bunlara itiraz etmek Bunlar, bunları tartışmaya açmak hiç kolay olmuyor. Sanki herkes bu konuda görüş birliğindeymiş gibi. Sanki bütün memleket bu değerler veya bu ilkeler her ne dersek diyelim etrafında kayıtsız şartsız birleşiyormuş gibi bir hava doğuyor. Bu da e, milliyetçiliğin çok e, yaygın bir kabul gördüğünü gösterir mi? Bana göre hayır. Milliyetçi söylemin milliyetçi değerlerin çok ağır bir baskı e, bir sindirme aracı olarak işlev gördüğünü gösteriyor Evet. Ve bu, bu işlev görmenin sonuçlarını çok farklı şekillerde çok acı olarak yaşadığımız e, tabii ki uzun bir tarih var karşımız. E başka tarihlerden de. E... Maalesef Türkiye'de tabii tarih e, öğretimi de çok zayıf olduğu için bilinmediği için başka tarihlerden örnekler de sonunda tesadüfen öğrendiğimiz. işte mesela e, Avrupa'da nazizmin ve faşizmin yükselişinde çok böyle manipülatif, e, e, böylesi sloganlar tek millet tek devlet tek bayrak gibi sloganların işte kilise aile vesaire üzerinden yürütüldüğü de benim hatırıma geliyor şahsen <gülüyor> çok doğru zaten öyle de oldu Şu tam bu aralar göz attığım bir kitap vardı da ona bakıyorum şimdi hani arada bir karıştırdım aslında yayınlarından çıkan bir kitap çok da eski değil, yayınlarda çıktığı Milliyetçilikler ve Faşizm diye bir kitap. Bu senin söylediğini uzun uzun evet şimdi elimde o Milliyetçilikler ve Faşizm İşte Breuer'ın bir Alman yazarın Fransa, İtalya ve Almanya örneklerini işlediği bir çalışma bu. Şimdi buraya baktığımız zaman zaten Almanya'yı çok rahat söyleyebiliriz. O ulus şey ulus değil halkın tekliği işte hep tek tek top parti lider halk. Ein ein Volk ein Reich evet. <gülüyor> ein Führer. Evet, aynı öyle. Şimdi şey hep bu vurgular oralarda da var. Bu söylemin yaygınlaşmasının yarattığı. bozulma beni niye ilgilendiriyor niye bu yazıda buna bugün değindim ee, tekrar değindim diyelim tekrar bu meseleyi gündeme getirdik şimdi bu makyavirizmle birlikte ele alındığında aslında siyasi kültürde çok ciddi bir nasıl söyleyeyim tedavisi çok zorlaşan bir arıza yaratıyor şimdi AKP'yi düşünelim Milliyetçi bir parti değil. Yani öyle olmadığını söylüyor. Çünkü kendisini e, muhafazakar demokrat olarak meçeriyor. Eskiden sağ partiler kendilerini milliyetçi muhafazakar olarak tanımlarlardı. Evet AKP farklı olarak bundan ayrıldı yani. Bundan ayrıldı. Üstelik söylemleriyle de, icraatlarıyla da e, elbette geleneksel merkez sağ partiler gibi olmadığını ortaya koydu bunu. hani elbette teslim etmemiz de gerekiyor. Hı hı. Ee, doğru da bir şey, iyi de bir şey yaptı bana göre. Çünkü mütedeyyin e, muhafazakar e, a, insanların e, en azından e, milliyetçilik de aralarına mesafe koymalarını teşvik etti. Bu koymak isteyenleri cesaretlendirdi. E, Dillerinde bir dönüşüm yarattı. Bana göre AKP'nin tarihsel misyonları arasında Türkiye'de bu çok önemli bir diyen tutuyor. Ee, fakat bunun e, bir öbür yüzü var. Çok çabuk, çok hızlı milliyetçi dile dönebiliyor. Ee, Kürt sorununda çözüm. Zayıf diyecektir. Şimdi bu birbirine bu kadar bağlıyken bu ikisi ve AKP çözüm için uğraştığını söylerken Kürt açılımı yapıyor falan e, birdenbire milliyetçi dile şu tek vatan tek tek bay her neyse tek tek meselesine yeniden bu kadar vurguyla sarılması bana göre tam da bu makkaverizmin vurması anlamına geliyor. Şimdi makyavirizm derken bir parçacık açabilir miyim? Elbette tabii. Hı. Yani şu Hı. klasik aslında amaç-araç ilişkisi üzerine e, kurulan yaklaşımlardan biri. Yani e, amaca giden her yol, eğer amaç iyi bir şeyse, eğer amaç değerliyse, ona uğraşmak için kötü araçları da kullanabileceğimizi e, tavsiye eden, Hı. telkin eden bir yaklaşım basitçe böyle diyebiliriz. Evet, yani mi, mi, AKP şunu yapmaya çalışıyor. 2011 seçimlerinde öyle öyle sunuluyor en azından. 2011 seçimlerinde zayıflamamam gerekiyor. 2011 seçimlerinde MHP'nin barajın altında kalması ihtimali vardır. Dolayısıyla bu ikisi bizden Türkiye'de Kürt sorunun çözümünü çok kolaylaştıracaktır. Yani eğer AKP güçlü çıkarsa bu seçimlerden anayasa yapacak bir çoğunluğa erişirse ve MHP de barajın altında kalırsa Kürt sorununu çözmek için büyük bir fırsat, çok enverişli bir ortam doğacaktır diye meşrulaştırılıyor bu yaklaşım. Şimdi tamam oraya gidebilmemiz için de diyorlar, bizim şimdi milliyetçilik yapmamızı yıldırgamayın, kabul edin. Yani o amacımız çok. İyi bir amaçtır. Şimdi de işte milliyetçilik yapalım, bu aracı kullanalım. Ee, milliyetçi değerlere vurgu yapalım. Ee, o amaca ulaşıncaya kadar. Ulaştıktan sonra da e, yine biz hani milliyetçilik tarafta mesafeyi <gülüyor> koyarız. Özeti bu. Ben de diyorum ki siz burada bu aracı kullandığınızda o amacı kirlikmiş olursunuz. Bir. O amaca ulaşmanızı kolaylaştıracak siyasi ortamı kültürel atmosferi, siyasi kültür atmosferini de bozarsınız. Yarın öbür gün karşınıza e, bu e, dili, e, bu dilden etkilenen sizin şimdiki milli yetişim propagandanızdan etkilenen insanların tepki gösteren bir kitle olarak çıkmayacağını kim garanti eder? Nasıl kabul ettireceksiniz? Yeniden başka türlü bir söylemi, bir politikayı, bütün bunları düşünmek gerektiğini söylüyorum. Evet bir de bu çok totalitar bir yaklaşım çürütücü etki de yaratacaktır tabii yani. Bana göre, bana göre şüphe yok onda. Yani çürütücü etki yaratacaktır. Türkiye toplumunun çabuk unuttuğu, Ve şartlara çabuk adapte olduğu gibi bir değerlendirmeyi bizler de sık sık duyarız değil mi? Yani karşılaşırız ya hani zaten birkaç ay sonra bugünkü propagandayı unuturlar. Fakat ben burada gerçekten bir sorun görüyorum. Ben Türkiye toplumunun bu kadar kolay unuttuğu kanısında değilim. Türkiye'de bunca kötü tecrübeye rağmen otoriter kültür unsurlarının, ve milleti dilin tahakkümünün hala bu kadar ağır olması bana göre tam da bu makyavelizm yüzündendir. Ee, hani bu bu e, gerektiğinde onları okşay, okşama, o dile, e, o dile prim verme, o dile vurgu yapma, o anlayışı e, şumar diye özetleyebileceğim pek çok nedenle Hep canlı tutuluyor. Bir de e, ya yani, hani e, bir varsayım üzerine yürüyoruz toplumda, halkta şu eğilim çok güçlüdür. Türkiye halkım milliyetçidir. Öcalan da aynı şeyi söylemiş. Yani milliyetçiliğin bu kadar güçlü olduğunu tahmin etmediler falan diye DTK ve BDP yöneticileri eleştiriyor. Ben bence Öcalan da aynı hatayı yapıyor ve. Zaten yazılımın sonunda da belirtmiştim. Türk ve Kürt siyasetçiler yani daha doğrusu Türkiye'de geçen siyasetçiler Türk veya Kürt olması fark etmiyor. Çok fazla ortak zihniyet unsurunu e, bir şekilde taşıyorlar. Aynı makyavirizmi ben e, açık söyleyeyim Öcalan'da da. Öcalan'ın bu tavrında ve onun bu tavrına karşı takılan tutumda da görüyorum. Yazının bir e, son paragrafında o da vardı ama galiba ...yeterince açık olmadı... ...çünkü... ...sonuna gelmiştim yazını... ...kastettiğim şu... ...Demokratik Toplum Kongresi'nin... ...ilan ettiği bu... ...Demokratik özerklik Projesi... ...taslağının... ...hemen hemen tamamının... ...Öcalan'ın görüşlerini ...dayandığı biliniyor... ...ya yani bu bir sır değil... Ya. ...hatta... ...uzluğu birçok yerde... ...kes yapıştır yöntemiyle... oluşturuldu. Öcalan'ın görüşlerinin çeşitli zamanlardaki görüşme notlarının e, ve yazılarının kes yapıştır yoluyla derlenmesi bu proje taslağını meydana getirdi deniyor. Birkaç de doğrudur. Şimdi bunun bir an önce ilan edilmesi yönünde telkinleri de oldu Öcalan'ın. Çeşitli çok yakın zamanlarda. Ve DTK da aslında bunu Ee, bu, bunu düşünerek ya da buradan hareketle bir tür o talimatları yerine getirilircesine demokratik özellik projesini ilan etti. Tepkiler gelince Öcalan'dan açıklama gecikmedi ama bu açıklama bana göre e, Türkiye'de bu Kürt siyasetinin demokratik arayış, demokratik kültür ve siyaset arayışını arayışına zarar verdi. Öcağan'ın bu açıklaması. Ne dedi? Çok işte çabuk acele davrandılar, zamansız yaptılar bu işi, bu işi beceremediler falan diye aslında oldukça sert ve susturan bir müdahaledi bu. E şimdi buna da bazı çevrelerden alkış geldi. İyi yaptı, Türkiye'deki gerilimi, gerilimi düşürdü. düşürdü diye. Evet, yani. evet, şimdi ben de diyorum ki doğru, gerilimi düşürdü ya da böyle bir işlev gördü. Bu işlev görmeyi elverişli bir açıklama en azından. Ama hepimiz bir başka gerçeği göz göre göre unutmayı teşne bir şekilde bu açıklamanın önemini öne çıkarıyoruz. Evet yani bugünkü yazında taraf gazetesindeki yazında da e, önemli bir e, altı çizilen bir cümle var. Yani gerilimi düşürmek adına olumlu olduğu söylenebilir. Ama çözüm sürecinin demokratik temelde gelişmesi açısından aynı değerlendirmeyi yapmak mümkün mü diye soruyorsun ki. Yani demokratik mesele, demokratik temele dayanma meselesi. En temel sorunumuz herhalde. E, bana göre de öyle yani eğer silahı bırakacaksa PKK e, bunu demokratik siyasete geçmek için yapacaktır. Fakat demokratik siyasetin zeminini Kürt siyasi, kürt hareketi açısından e, geliştirmeye yönelik bu, bu tür e, fırsatların bu kadar kolay heba edilmesi... Ee, bana göre işte biraz önce söylediğimiz o demokratik temelde gelişmesini engelleyen bir şeydir çözüm sürecinin. Biz karşılıklı bir e, siyasal kültürde siyasal kültürde bir karşılıklı demokratikleşme e, beklem, bekleyebilmeliyiz artık. Yani o aşamaya geldiğimizi düşünüyorum. Veya silahsızlanma silah kültüründen uzaklaşma bu zemindeki e, demokratik unsurların daha da güçlenmesine bağlı her iki tarafta da. Aysa Özcan birdenbire tepeden ve e, çok e, hani çok kesin bir dille e, kararı verdi ve o çabada bu tartışmayı sürdürmek için başlatılan bu süreçte yapılanları bir bakıma tamamen durdurmuş oldu. sürecin akışını durdurmuş oldu. Gerilimi gerçekten düşürdü mü? Ben bu gerilim düşmesi meselesini genellikle şöyle anlıyorum: siyasal elitler arasında belli bir pazarlığın bir e, unsuru oluyor. Yani Oca Öcalan'ın konuşmasını Anadolu'nun hangi bölgelerinde ne kadar insan dinledi de birden bire rahatladı dedi ki: Ah Kürtler bölünmeyecekmiş, bakın işte Apo'da zaten. bunları söylemiş. Kaç kişi bunun farkında? Bence o değil mesele. Bence tam da e, siyasal elitler Türkiye'de Türk, -Türk siyasal elitleri arasında bir e, müzakerenin bir parçası yani belli siyasal elitlerin rahatlatılması onların gerginliğinin alınması Ee, gibi bir sonuç ancak buradan çok daha makul bir şekilde varsayılabilir diyorum. Biri biraz karışık mı anladın? Yok. Yo, peki buradan da son bir soru. Hı hı. Buradan şimdi Öcalan'ın bu açıklamasının gerilimi azaltıcı bir nitelikte olmasına rağmen asıl süreci de Ee, koparan, baltalayan neyse işte durduran ya, zarar hmm. veren evet. diyelim evet. Ee, peki bunu durdurmayı e, başaracak gibi görünüyor mu yani şunu şu açıdan sormak Anladım. istiyorum son zamanlarda çıkan epey de ilginç başka e, Kürt e, siyasetin içinde ya da Kürt toplumunun içinde bulunan önemli kişilerle yapılmış bazı söyleşiler vardı. Onlar da farklı bir sesle silahlı mücadele ye değil, demokratik e, özelliğe vurgu yapan. Osman Bay Devri kastediyorsunuz. Evet. Tabii. Ee, ondan sonra işte Neşe Düzel'le söyleşi yapan e, söyleşileri çıkan tarafta söyleşileri çıkan. Tabii, tabii Emin Aktar Galip evet. e, evet. Enseri Evet. Onları kastediyorum. Bu duracak mı ya da nasıl gidecek? Ee, şimdi Ben bir defa e, bu müdahalenin e, özellikle PKK, DTK ve BDP ekseninde çok etkili olduğunu düşünüyorum. Tabii yani bu bir, hani bunu sadece ben düşünmüyorum. Oranın yapısını bilenler de zaten böyle bir sonuç çıkacağını tahmin etmekte zorlanmazlar. E, şu, bu tek seslilik ve e, fazlasıyla ya da <gülüyor> monolitik bir siyasi e, yapı oluşturma çabasının e, bir faydası olabilir. Zaten o faydaya sarılıyorlar bugün Öcalan'ın bu açıklamasını. Diğer boyutlarını görmezden gelerek alkışlayanlar. O da şudur. Silah bırakma sürecinde çok başlılık bu kadar yaygın bir örgüt söz konusu olduğunda bu kadar hani e, desteği fazla olan bir olabiliyor. Eğer karar merkezleri karar odakları biraz özellikleşirse böyle yapılarda mesela silah bırakmak bırakma kararını örgütün tamamına kabul ettirmek çok kolay olmayabiliyor. Bu açıdan belki tek kişinin bu kadar etkili olması bu faydayı sağlayabilir. Nitekim esas olarak da Öcalan'ın bugüne kadar bu kadar böylesine e, lanetlenen işte medyada bu kadar ağır sözlerle anılan bir kişinin birdenbire e, hani çok önemli bir lider olarak bu medyada bile gösterilmesi e, buradan, e, buna dayanıyor gibi geliyor bana. Şimdi Öcalan'ın liderlik vasfı, bütün bunlar bir kenara. E, böyle bir işlemin her türlü antidemokratik müdahaleyi meşrulaştırdığını kabul etmek gerekir, gerekir mi yani bu bu fayda dolayısıyla diğer bütün sonuçları da antidemokratik olması veya çözümün demokratik olmasını engelleyecek müdahaleleri de e, sineye çekmeyi meşru görmeyi gerektirir soru bu. Asıl soru bu ve bu temel soru, asrın hatta bütün asırların belki temel sorusu etik meselesi. Tabii. Evet. Evet. Ve ben tekrar söylüyorum. Evet silah bırakma açısından böyle bir bütünlüğün örgütte böyle bir disiplinin olması faydalı olabilir. Bu sürecin daha az sorunla ilerlemesini sağlayabilir. Fakat Ee, bu her şeyi meşrulaştırmaz veya bunun dışında tartışmaların gelişmesini orada demokratik bir arayışın eleştiri tartışma e, isteğinin gelişmesini buna engel saymak buna buna bir tehdit olarak görmek yani sıralahsızlama sürecini tek kişinin bir liderin yönetmesi sağlayacağı faydaları ortadan kaldıracak bir tehdit olarak görmek bana göre gerekli değil zaten. Ya gerçekçi de değil. Evet zaten medyada bebek katili söylemine anında döner. Ondan döner da hiç. bir da Yani buna da o kadar güvenmemek gerekiyor. O nedenle ben sadece yukarıda, sadece oradaki görüşmelerle bir Demokratik barış sürecinin yürüyebileceğinden çok endişeliyim. Bir de altını tekrar çiziyorum. Böyle Canan'ın çok fazla kullandığı bir sözdür. Kürt siyasi hareketi bunu çok kullanır. Demokratik barış sözü. Yani herhangi bir barıştan söz etmiyoruz biz. İstediğimiz demokratik bir barıştır ve barış yönüyle demokrasidir. Bu hedefe zarar verecek araçları meşrulaştırmak Ee, bana göre e, gerekmiyor, tehlikelidir. Bizim araçları istediğimiz gibi seçebileceğimizi kabul etmemiz halinde o demokratik barışa e, ulaşmamız zorlaşacaktır. Ya barış eksik olacaktır ya demokrasisi eksik olacaktır. Eksi birden eksik olacaktır. Evet, çok önemli. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Meo Mitat Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar.